Meyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Yusuf Suresi 1-63. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur, 111 ayettir, bütün sure Yusuf Aleyhisselam'dan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir.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 Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden Murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğini işlemiş. Doğrusu biz, bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. 31. Ayet Zeliha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli oturulup yaslanılacak bir yer...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 Hz. Yusuf, bu şekilde gerçek anlamıyla Allah'a inanıp teslim olanlara örnek teşkil etmektedir. 34. Ayet Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. 35. Ayet Sonra onlara kıtfir ve adamlarına Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de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 Allah'ın hakimiyeti ise şartsız ve sınırsızdır. Allah'a kulluk da onun hüküm ve hakimiyetine teslim olmakla gerçekleşir. Ayet-i kerimedeki Hazreti Yusuf'un bu aydınlatıcı ifadesi, şirki, putperestliği ve cahiliyeyi ayakta tutan sütunları temelinden sarsmış, aynı zamanda İslam'ın temel hatlarını çizmiştir. 41. Ayet Ey zindan arkadaşlarım, rüyanıza gelince... Biriniz zindandan kurtulup, yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeri ise suçlu bulunup, asılı başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. 42. Ayet Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da,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 Fatih Özgür